Evet arkadaşlar e, ilginç bir güne e, ilginç bir e, yayında karşınızdayız Nedim Şenerle beraber e, çok ilginç Nedim yani e, Türkiye'deki darbe girişimi e, imaları falan diye konuşurken bir anda dün akşam e, senin de senin de olmanı çok istediğim bir programdaydım CNN'deydim Pensilvanya valisi e, bir açıklama yaptı. Bu bir darbe girişimidir. Açıklamasını yapınca e, bayağı bir bana bir gülme geldi. hani tabii, tabii. Bir de özellikle Pensilvanya valisi açıklama yapınca daha da e, evet, ilginç evet. geldi. E, orada bir darbe girişimi yapan birisi yaşıyor. E, öyle söyleyelim. E, evet. Ve çok da iyi bakıyorlar arkadaşa. Bir evet. anda kongre binasına ki bombalama falan da olmadı. Böyle hani şey yapılmadı, F-16'lar falan bombalamadı kongre binasını. Bizdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eşidi olan yerden bahsediyorum. Arkasından yani sokaklara tanklar insanların üzerlerinden falan geçmedi. Ama bir darbe girişimi yediler. Türkiye'de bir darbe oldu. Darbe girişimi oldu daha doğrusu. Ve insanlarımız şehit oldu. Bir sürü gazimiz var. Milyonlarca insan sokağa çıktı. Ee, neredeyse 36 saate yakın bu çatışmalar e, sürdü ve bunların içerisinde buna tiyatro diyen insanlar oldu ama dün ilginçtir. Yalnızca Kongre binasına giren kişiler olduğu andan itibaren e, büyük söylemlerle bu bir darbe girişim dendi. Ne dersin dün akşamki senin de olmak istediğin programı için ne dersin? <gülüyor> evet. E... Allah'ın bir adaleti var derim her zaman. Öyle mi dersin? Kesinlikle Allah'ın bir adaleti var. Çünkü e, biz kullar e, bu kadarını yapamayız. Bu düzen içinde, yani düzensizlik içinde öyle bir hüküm verilir ki e, bütün dünyaya e, karşı kullandığı silahla bir sistem kendini ancak bu kadar açıkça vurabilir. Yani bütün dünyada turuncu devrimler, renkli devrimler tezgahlayan açık darbeleri doğrudan konvansiyonel darbeleri destekleyen oraya buraya baharlar bahar rüzgarları estiren şey Amerika bu sefer kendi o düzensizlik o dünyaya verdiği yeni düzensizlik silahıyla kendi vurulmuş oldu çok ilginçtir bugün hala Twitter'da de ABD'de darbe diye bir şey var TT listesinde birinci olan şey var evet. ee, Vardı Başlık var ve ABD'de, ABD'de darbe başlığı geçiyor. Şimdi ya bunlar bir zaman önce ben yani seçim sürecinin tamamlamasına doğru böyle bir fantastik kelimeler gibi gelirdi. İşte böyle işte bazen imalar falan vardı. Ama Hı. hakikaten seçilmiş bir e, başkanın oylamasının yapılacağı gün parlamento binası basılıyor. Gerçekten buna bir <gülüyor> darbe darbe... <gülüyor> Congre binasında. Evet, Congre binasında. Ve buna gerçekten onların anladığı anlamda bir darbe diyebilirsiniz. Çünkü seçim, yani meşru bir seçime karşı yapılan bir gayrimeşru meşru bir tutumdan bahsediyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde onaylanmaz. Doğru. Ama ilahi adalet böyle bir şey işte. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında yarattığı canavar kendisini vuruyor. Bu Yani o kadar büyük, yani bunun manevi anlamı o kadar yüksek ki benim açımdan. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gittiğimiz Amerika'da Pensilvanya'da FETÖ elebaşının yaşadığını örnekleriyle, fotoğraflarıyla, Adil öksüzle ilişkileriyle bütün bağlamıyla anlattık. Hiç kimse dönüp bakmadı bile. Yani ve hala Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz'dan bu tarafa 7 tane e, dilekçe şey gönderdi, dosya gönderdi. 7 kez isteme talebinde bulundu, istem talebinde bulundu, iade talebinde bulundu ve bu bunların hiçbirisinin e, kapağını dahi açmadılar. Ama şimdi Darbeden bahsediyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte buna ben Allah'ın adaleti diyorum. Çünkü Türk, Türk milleti ezelden beri ve ebede kadar da, bak hep söylüyorum, ahlaklı ve ilkeli bir millettir. Hataları vardır, yanlışlıkları vardır. Değerli. Ama ahlaklı ve ilkeli bir ulustur. Türk, Türk olmak ahlaklı olmaktır ve mazlum olmaktır biliyor musun? Hiç kimseyi ezmemektir. Yani Osmanlı İmparatorluğunda bile, hep neyle gurur duyarız? Gittiği, fethettiği ülkelerde oranın kültürünü, dilini değiştiren falan değil. Yani Fransızların, dinini, dinini, dinini. Tabii Fransızların, Fransızların işgal edip Fransızca öğretmek, İngilizlerin işgal ettiği yerde İngilizce öğretmek, misyoner okullarıyla e, gibi bir, bir projesi hiç olmadı. Tarih boyunca olmadı. Oraya olduğu gibi o günün şey koşulları, savaş hukuku, o günkü uluslararası hukuk, böyle bir şey e, fetih e, kuralını işletiyordu. Ve dolayısıyla Türkiye e, Osmanlı da buna hep saygılı davrandı. O o kültür e, ezelden de vardı. Türklerin e, kökünde de vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde de hep böyle yaşanıyor. E, Türkler savaşırken bile mertliği düşmanına karşı bile mertliği elden bırakmıyorlar. Ama gel gör ki müttefik dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne her dakika düşmanlık yapan ülkeler bugün demokrasiden demokrasiye muhtaç hale gelmişler. Evet. En kötüsü ne biliyor musun? Ya Ünal Çeviköz, CHP'li var ya... bir, evet, müziği, evet. bir Şey danışmanı, Uluslararası danışmanı galiba. Biden'dan falan şey istiyordu ya... Türkiye'deki demokrasi ve hukuk vurgusu falan filan. Evet, evet. <gülüyor> Acaba ne düşünüyordur? Yani ya biz kimden demokrasi istemişiz arkadaş? Adamlar bir başkanlık seçimini doğruduysa yapamadılar. Hileli, hile olup olmadığı belli değil. Ee, ya evet. bir şey söyleyeyim mi? Orada bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginçtir. Dün akşam... E Ali Çınar bağlandı e, CNN'deki evet. programı. Ali Çınar bazı rakamlar verdi. E, demokratlardan bile e, hile karıştığını, hile olduğunu düşünenlerin oranı %15-20 gibi bir rakam. Evet. Ve e, Amerika'daki genel anlamda %50'si, Amerika'nın %50'si bu seçimde hile olduğunu düşünüyor biliyor musun? Evet. Tabii. Yani rakam olarak baktığında e, muazzam bir rakam ve e, bu demokrasi anlamında çok sorumlu bir e, problemli Tabii. bir şey yani yüzde 50 rakamı yani. ve bu şey için şunu söyleyeyim Biden'in e, döneminin çok zor geçeceğinin bir ifadesi Tabii. Amerika Amerika gerçekten e, son birkaç yıldan beri çok zor bir yani evet. Trump Trump aslında Amerikan toplumunda ve siyasetinde var olan hastalığın görünür sivilce ucu yani Hı -hı. iltihap iltihap Trump'la beraber göründü yani ha, Hı -hı. Trump iltihap şeklinde göründü de. Yani evet. o iltihabı bize gösterdi. Amerika'nın toplumunun nasıl e, bir erozyona uğradığını hem kültürel, hem ekonomik, hem politik olarak, hem ahlaki olarak nasıl savrulduğunu, eşitsizliğin ne kadar yukarıları çıktığını, Trump sayesinde biz görünür hale geldi O sayede Ondan önce efendim, demokrasi ülkesi, güzellikler ülkesi, fırsatlar ülkesi, efendim, mucizeler ülkesi bir Amerika vardı gözümüzde. Özellikle Ağzını açan her Amerikalı yetkininin demokrasi kelimesini kullandığı, o dünyaya da bu şekilde düzen verdikleri bir e, ülkeden bahsediyoruz. Ama Trump o toplumun hastalıklı yapısını gösterdi. Demiden bahsettiğim %50 oranı aslında o toplumdaki bölünmüşlüğü de gösteriyor. Yani Trump bugün evet lanetleniyor ama unutmayalım 74 milyon. Yani yaklaşık o seçmenin %50 oyunu aldı. Şimdi... Kola, ya şey değil bu hafif alınacak bir şey değil. Demokratlar kazandı. Hani artı bir leklere... Orada, orada başka bir şey daha var ama yani 74 milyonu aldı ama ben başka bir şey daha söyleyeyim. Eğer koronavirüsü olmasaydı ve e, ekonomik anlamda bir kriz yaşanmasaydı Trump bu kadar e, tuhaf davranışlarına rağmen ezici bir çoğunlukla alacağı e, söyleniyordu. Yani söylenen en büyük rakamlar buydu. Çünkü 2008'den beri Amerika'daki işsizliği ve ekonomik anlamda Vefa attıdan en önemli adam olarak da araya geçiyordu. Tabii. Bu korona hikayesi başladığı andan itibaren de e, değişti yani. Şimdi, şekli Tabii. değişti. O yüzden e, Trump'ı e, ekonomik anlamda başarısız gören e, çok az kişi var. Öyle söyleyeyim ekonomik evet. bir anlamında. Orası öyle. Gerçekten hani istihdam oranları, şeyleri, rakamları da yükseldi o anlamda. Ama dediğim gibi e, e, Biden dönemi e, bütün bunları kamufle etmeye yetmeyecek yani demokrasi demokratlık bilmem ne falan lafları artık ne Amerikan toplumunda ne dünya üzerinde bir de ilginç olan şu oldu bütün dünya Amerikan sisteminin nasıl bir zayıf olduğunu çürümüş olduğunu ve hani baş edilemez zannedilen bir gücün aslında neredeyse kağıttan kaplana dönüştüğünü karşında görebildi bu Amerika'nın bütün uluslararası politikalarında e, muhatapları tarafından emin ol e, masada olacak. Yani ya sen önce kendine bak diyecekler. Yani mesela bu anlamda Türkiye'nin e, özellikle 15 Temmuz'dan bu tarafa e, oluşturduğu siyasetin ne kadar yerinde olduğunu Amerika gibi bir devletle yani savaşmanın da yakınlaşmanın da bir dönemi varmış ve çok doğru bir zamanda bu da, buna da artık e, bir ilah, ilahi bir adalet diyorum ben buna. Çünkü Amerika evet. eğer 15 Temmuz darbe girişimi arkasında olmasa ve FETÖ'yü korumasa Türkiye Amerika'ya böyle karşı pozisyon almasa bugün bambaşka bir şeyde konuşabilirdik. Ya yani Mesela bugün Bidencilerin ya da Amerikancıların aramızdaki Amerikancıların 15 Temmuz'a darbe bile diyemeyen Amerikancılar var ya sosyal medyada görüyorum. Geçenliği evet. evet. travabında yaslandıkları gücün ne kadar zayıf olduğunu bir anda görüverdiler tamam mı? Anladın Ama şey, şey çok ilginç. Ya bugün Şeye çok güldüm ya. Türkiye'de e, olaylar başladığında Twitter'ı e, durdur, durdurma girişimine Türkiye şu an yurt dışında yaşayan bazı gazeteciler şey demişler. E, bu hangi devirde yaşıyoruz? Neyi durduruyorsunuz? Demokrasilerde böyle bir şey olur mu? Dün e, Twitter'ı Twitter engellediler ya şeyin Trump'ın şeyleri. Trump. Demokrasi için doğru bir müdahaledir. <gülüyor> de. Yani ya. Türkiye'de ama mesela bir e, PKK'lının veya bir evet. fetöcünün hesabı engellendiğinde bu büyük bir demokrasi sorunu haline gelebiliyor evet. ama mesela Trump engellendiğinde şey demişler Gereği. demokrasi için demokrasi için gerekli bir durumdu ya ya gerçekten bir şey söyleyeyim mi hayatımda savrulmanın bir ölçüsü var zannediyordum yokmuş ben bunu anladım biliyor musun bu, bu, yokmuş bu şöyle, savrulmanın ölçüsü şöyle, inan ki bak bu savrulma değil bu Amerika'nın Yüzsüz ve iki yüzlü halinin öğrencileri bunlar. Ya bunlar Amerika'dan tedrisat görmüşler, onların vakıflarından fonlarından geçmişler, okullarında okumuşlar. ruhları Amerika'ya satılmış. Şeytanın çocukları bunlar. Bak, bunlar. O yüzden Amerika ne kadar yüzsüzleşirse, bunlar onu savunmak zorundalar. Amerikancılar, hani beyaz saraycılar, birine diyor ki sen saraya yakınsın. Bunlar tam beyaz sarayın adamları. Yani anlattın mı? <gülüyor> Yani, bak bak bu bak bak bu lafı bak, bu lafı tuttu bu, bunu ileride kullanırsam e, hakkı tabii, sende kalsın Özelim. Tamam ya bunlar ya, de, saray, tabii, Beyaz Saray Beyaz Saraylılar diye Beyaz Saray'ın adamları yani birbirlerini suçluyorlar ya sarayın adamı sarayın adamı. bunlar Beyaz Saray'ın adamı. Ve adamlar travma yaşıyor dayandıkları gücü <gülüyor> aa, ne kadar e, zayıf olduğunu her an kaosa gidebileceğini her şeyin değişebileceğini gördüklerinden bir de ilginç içerideki Türk Türklere yazıyorlar. İngilizce yaz bari. Yani git Amerika, Washington'da yaşayanlara falan yaz. Türkleri ikna etmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'de yaşayanları Türkçe tweet atarak Trump'ın hesabının kapatılmasının ne kadar doğru olduğuna ikna etmeye çalışıyor ulan geri zekalı. Hayır ben Türk bir şey söyleyeceğim. Bunlar Türk bir müddet kersi. sonra bunlar bir sonra herhalde birkaç sene sonra Çinli falan olurlar ben sana söyleyeyim. Ee, yok abi onlar şöyle şöyle söyleyeyim. Amerikan şeyini yiyenler, e, lokmasını yiyenler <gülüyor> oradan vazgeçmiyorlar. <gülüyor> gerçekten öyle mi diyorsunuz? Da? Yani onun onun bağımlı hale geliyorlar. Vallahi Çünkü yani Amerikan lokmasını yiyenler yani onun e, neyi derler onun işte şeyini fırsatına bağlı e, alırlar. Yani fırsatını onu değerlendirenler ondan vazgeçmiyor. Evet. O o, o ruh o gerçekten böyle erken yaşlarda şey ajanlaştırılan ruhunu kaybeden ve bütün dünyayı Amerika'nın gözüyle okuyan, Amerika iyi dediğine iyi diyen, kötü dediğine kötü diyen aşağılık insanlar, yurtları falan olmayan insanlar. Ya bunları kötü olan şu, ha şöyle iyi bir yönü var, bir insan nasıl maskara olur onu bu millete gösteriyorlar. Ne kadar iyi eğitim almış olursa olsun, hangi uluslararası üniversiteden mezun olmuş olursa olsun bir insanın nasıl maskara olabileceğini ruhunu satabileceğini, vatanına sırtını döndüğünü, en iyi gösteren örnekler bunlar olmalı. Olmalı ki e, iyinin e, şeyi anlamı çözülebilsin, iyinin değeri anlaşılabilsin. Yoksa öbür türlü olmazdı. Bunlar da gerekiyor gerçekten. İzlediğiniz Evet, e, valla e, şimdi zaman zaman bundan e, herhalde birkaç yıl önce bir köşe yazısı yazdım ben. E, ve köşe yazısına başlarken o zaman Amerika Birleşik İran'ı hedefa koyuyordu ve İran'la ilgili yaşam şartları ve yaşam standartları ile ilgili ben de şöyle bir yazıya şöyle başladım. Rakamları veriyorum. İşte şu kadar insan şu parayla geçinmek zorunda, bu kadar insan bu kadar sağlık sigortasından yoksun, bu kadar insan sokakta yaşıyor, bu kadar insan bu filan diye yazdım yazdım yazdım. Ee, ama dedim yanlış anlamayın bu söylediğim rakamların hiçbiri İran'da değil bu rakamların tamamı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, ee, açıkçası birisinin birisine bir laf söylemesi için önce kendi ülkesindeki insanlara ne kadar adil ile ilgili e, bir süreci yaşaması gerekiyor diye söyledim. Şimdi rakamlara baktığında e, Trump'ın e, bu noktaya gelmesindeki en önemli e, konusu şu. Hatırlıyor musunuz? Aynen yani çok konuşuyoruz konuşmuştuk. Ve bunun üstüne basa basa demiştik, kavga buradan başlayacak demiştik, hatırlıyor musun? Birleşmiş Milletler'in konuşmasında e, bundan sonraki Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki oluşumlar artık iki kavga üzerine olacak demişti. Vatanseverler ve neydi? Küreselciler, hatırlıyor Aynen. musun? Aynen. Dün akşam aslında gördüğümüz kavga Trump kavgası değil. Bakın e, yanlış okuyan arkadaşlara bir kez daha ikaz edeyim. Dün akşam gördüğünüz sahne e, demokratlarla e, ne derler e, Cumhuriyetçiler arasındaki, arasındaki kavga değildi. Dün akşam gördüğünüz küreselcilerle e, vatansever veya kendisini ulusalcı diye nitelendiren insanlar arasındaki kavgaydı. O yüzden de bu kavga Trump gittiğine bitmeyecek. Bu kavga bundan sonra artan boyutlara edecek Çünkü Çin'in baskısı ekonomik anlamda yakalama ivmesi ve gücünü arttırma potansiyeli Amerika Beşletmeni yakalamış durumda. Bundan sonraki fark daha da açılacak. Ve bu farkın açılmasıyla beraber Amerikan halkının işsizliği ve kaynaklardan e, elde ettikleri fırsatlar azalmaya başlayacak. Yani fakir zaten fakirdi de o orta kesin dediğimiz grup da işleri kaybetmeye başlayacak. O işleri kaybetmeye başladıkları andan itibaren işte Amerika'nın işi işte orada zorlaşmaya başlayacak. Amerika kendisini küreselci bir güç olarak konumlandırdan yerden vazgeçmek noktasına doğru gidiyor. Yani kurduğu sistem kendi aleyhine çalışmaya başladığı andan itibaren bunu sen yani insan anlarsın, ekonomi yazarısın. Yani Dünya Bankası, IMF gibi sistemler dünyadaki global anlamda ticareti örgütleyen çünkü o zaman kendisi aktifti. Şimdi Çin'in eline geçtiği andan itibaren bunu kapatmaya çalışacak. Yani Sistemi tekrar kapatıp açması gerekiyor. İşte o kapatıp açtığı dönemde dünyada ne olacak? Hem dünyada ne hem de Amerika Devletleri ne olacak? Evet. Ve muhtemelen bu süreç Biden döneminde yaşanacak. Evet. İlginç olan da o. Yani Biden diyoruz ya Biden geldiğinde dünyada şunlar şunlar olacak. Biz de ikimiz de sana, herkese şunu söylüyorduk. Biden önce kendi ülkesindeki e, ortamı toparlamak zorunda. Bunu toparlamadan Dünyada başka bir yerde bir şey yapma potansiyeline sahip değil diyorduk hatırlıyorsan. Biden işi çok zor. Ee, Biden'ın e, yapacağı mücadele kolay bir mücadele değil. Tabii. E, kendisiyle ilgili süreç öyle kolay değil. Ve bu sürecin içerisinde hani bazılarının Türkiye'ye ayar e, çekmesi için beklediği Biden e, muhtemelen kendi ülkesindeki önceki ayarı toparlamak zorunda kalacak. Ondan sonra yani birileri bekliyorsa biraz daha beklesinler diyoruz. Yani o adam Türkiye'ye gelmeyecek. <gülüyor> Şimdi dünyada e, en çok nefret edilen ülke e, diye kime sorsanız bütün ülkelerde e, Avrupa e, falan hariç ama bütün çoğunluğunda Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Ve bu oran Türkiye'de yaklaşık yüzde seksen beşten aşağı değil. Şimdi <gülüyor> küresel bir güç veya demokrasi bir güç inşa edeceğim derken dünyada en nefret edilen ülke hale, haline gelmişsiniz. Ülke içinde ülke, ülkenizin içindeki vatandaşların yarısı yönetiminizden nefret eder hale geliyor. Ve çatışma bir de gelmiş. bir şey söyleyeceğim. Nefretin ötesinde ülke için potansiyel tehlike görüyor. O daha Tabii. da kötü. Nefret Tabii. edebilirsin Tabii. ama ülke için tehlike görüyor. Ülkesi Tabii. için tehlike evet. görüyor. Evet. Yani biz Amerika'nın Öyle dünyaya bir haydut devlet gibi e, nizam verdiği, düzen verdiği bir e, gelecek artık görmeyeceğiz. E, Amerika eğer aklını başına toplamaz da e, o haydutluğunu hala sürdürmeye devam ederse, dünyanın birçok yerinde benzer şeyleri yaşayacak. Yani artık Amerika'nın Amerika şöyle bir devlet, yaptığı her türlü kötülüğün bilinmesini isteyen, Kendinden korkulması üzerine siyaset üretmiş, kurmuş, uluslararası siyasetini de kendinden korkulması üzerine kurmuş bir haydut devlet. Yani bunu Amerikan literatüründe de anlatılır bu yani. Haydut bir devletten bahsediyoruz. Ama bu dünyada artık geçerli olmayan bir durum. Çünkü artık dinamik süreçler var. Artık sen bir süper güç olarak değil bir başka güçsün ve gelip dünyanın başka da ayar veremeyeceksin ve gerçekten yani Türkiye'ye baktığınız zaman ben Türkiye'nin ne kadar doğru si siyaset izlediğini, uluslararası siyaseti, ne kadar doğru okuduğunu süreçleri, Amerika'dan uzak durdukça nasıl kendini ayakları üzerine durabildiğini, koruyabildiğini ve geliştiğini değil mi? Şimdi evet. bazıları diyor ki efendim mesela geçen gün birisi bu gençlerle, üniversitelerle ilgili şey, işte gençler bundan gidiyor, beyin göçü falan gidiyor. Peki kardeşim beyin göçü var da. İHA'yı kim üretiyor? SİHA'yı kim üretiyor? Roketsan'da TÜBİTAK'ta füzeleri kim üretiyor? Bu doktor Türkiye dünyaya örnek olan tıp alanında koronavirüsle mücadeleyi kim yapıyor? Öyle değil işte bak bu bu propaganda. Biz şunu şunu atlıyoruz. Biz kendi ülkemiz içindeki bütün değerleri ve gelişmeleri ıskalayıp birilerinin bize ağzımıza dayadı Türkiye'de beyin göçü o beyin göçü değil beyinsizler göçüyor bak beyinsizler göçüyor Türkiye'den gidip orada burada beş bin on bin iş bulup da elinde e, uluslararası bir kahve markasıyla dolaşıp kendi ülkesine beğenmeyen ülkesine yabancılaşmış insanlardan bahsediyorlar ki buna beyin göçü diyorlar hayır bunlar beyinsiz göçü bunlar zaten aileleri tarafından git diye git diye yönlendirilen insanlar onlar gitsinler zaten. Geri dönenler, gitmeyenler burada. Bak Türkiye'ye neredeyse şeyde neler dijital alanda, sağlık alanında, efendim e, silah sanayinde, teknolojide çağ atlatıyor. Kendi bak fabrikalarını, enerji fabrikalarını, doğalgazını buluyor. Bak, doğalgazını buluyor, petrolünü arıyor, gemilerini inşa ediyor, denizaltılarını inşa ediyor. Yani öyle bir öyle o yüzden Türkiye'de bir bin göçü var falan bu yıllardan beri söylenen bir acayip bir laftır bu. Bunun olduğu dönemler olmuş. Ama bak Türkiye'ye dönen ve gelen ve gitmeyen burada çok ciddi bir insan kapasitesi var. O yüzden hani bütün bu süreçleri çok dinamik okumak lazım. Öyle Amerika'dan yazılan raporlarla bir takım kalıplarla falan hareket edenler değil ya da Amerika'nın gözüyle Türkiye'yi değerlendirenler hiçbir geçerliği kalmayacaklar. Burada da biz bu mücadeleyi veriyoruz Mete. Küreselci, Bidencılarla neyin kapışmasını yapıyoruz biz? Kardeşim yerli ol, ulusalcı ol, ulusal değerlere dayan, istediğin muhalefetizi yap, istediğin gibi konuş. Ama oturup da elalemin raporlarıyla, parasıyla, fonlarıyla ülkeyi kışkırtma. Değil mi? Biz bunu istiyoruz. Niye? Çünkü geçmişten... Sen ona e, değişik bir şey söylüyordun. Neydi? E, o parayla konuşanlara ne diyordun? Besleme, besleme mi? Ha, besleme, biz? besleme evet. Besleme. O besleme, gru, besleme gruplarla ilgili e, hepimizin e, uyanık olması ve e, beslemelerin isimlerini teker teker söylememiz gerekiyor. Evet, evet. Mücadelemiz hayırlı olsun. E, evet, Allah e, Allah bu ülkeye e, zeval getirmesin diyelim evet. e, Nedim. E, i̇nşallah yarın e, bir arada olacağız programda tekrar. E, görüşmek üzere diyorum. E, bütün memleket aşkına e, izleyicilerine e, ve bizi takip eden vazgeçmeyen bize inanan ve söylediklerimizin birer birer çıkmasını takip eder, Süper Haber izleyicilerine de çok teşekkür ederiz. Biz buradayız arkadaşlar. E, tavsiye edin e, ve bu kanalı e, inşallah Türkiye'nin en iddialı kanalı haline getirelim. Hep beraber Süper Haber'e. Değil mi Nedim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Unutmayınız, Allah'ın bir adaleti var. Ve oy şey... E, hiç şaşmaz, e, hiç şaşmaz. Hiç şaşmıyor. Ee, yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. O yüzden de al. e, Allah Türk milletini de korusun bu arada. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz arkadaşlar.